Şimdi geçen bir tanesi sordu. Dedi ki abi bu sabah namazı öğle namazına biraz yakın olsa daha iyi olmaz mı? Hem insanlar uyanır, kimse sabah namazını kaçırmaz dedi. <gülüyor> yani <gülüyor> nasıl okullarına geliyor bunlar ya öyle değil mi? <gülüyor> Vallahi helal olsun. Şimdi öyle neden olmaz? Çünkü sabah namazının tek amacı namaz değil. Başka içinde bir sürü amaçlar barındırıyor. Bunlardan bir tanesi sen Rabbine sadık mısın? Verdiğin söze sadık mısın? o saatte kalkacak kadar sadakatli misin? Bunu anlama çabası. Çünkü bir insan eğer o saatte kalkabilirse en çok sevdiği şeyi en sevdiğine feda etmiş demektir. Nedir en çok sevdiği şey? Sabahın o saatindeki uykuyla. Hele bir de kışsa. Of, dışarı serin, yorganın içi sıcacık. Bir de şeytan öyle zamanlarda çok fırakman çektirir böyle. Daha gerçekleşmemiştir ama zihnine girer. Suya dokunursun böyle olursun değil mi? Böyle ayaklarını suya vurur, üşürsün falan. Uykun açılır. Çok fazla sahne çektirir. Tam uykunun en derin yeri, en tatlı hali. Burada bile mesela birbiriyle gül gibi anlaşan bir sürü arkadaşın ejderha yanlarını hep sabah namazına kaldırınca görüyoruz. Ozan nerede Ozan? O şehir dışında değil mi? Ben İstanbul'da sohbet <gülüyor> yaptığımız gün var ya ama mahşeri bir kalabalık. Tarih görmemiş ya. Ben küçük odadayım böyle hapsolmuşum. İçeride kaldığımız odayı biliyorsunuz. Dışında sosyal medyayı da biliyorsunuz. Kapıyı bir açtım. Ozan nasıl biliyor musun? Ölmüş, ölmüş. Yığılmış oraya. Ozan, kalk. Yavrum, kalk. Gülüm, kalk. Kalkmıyor. Açmıyor gözünü. Elleme beni diyor, bırak beni diyor. Canım ciğerim bak, kalk. Fena olacak. Git buradan, Allah Allah. En son tuttum yakasından ayağa kaldırdım bunu. Ama o kapının önünde 300 kişi daha var. İkinci kata buraya. Yani o kadar kalabalık ki. Kok... böyle. Abi çabuk buradan uzaklaşır mısın? <gülüyor> Gözler hala kapalı böyle yani. Rüyada söylediği belli. Misal aleminde söylediği belli. Allah Allah. Ne kadar tatlı bir şey demek o uyku değil mi? Şimdi normalde insan kızını gördüğünde sevmez mi? Sever. Tam sabah namazına kalkıyorsun zaten tam oraya konsantre olmuşsun. Orada uyanacaksın sonra tatlıca uyuyacaksın diye. Aradan yarım saat geçiyor bakıyorsun. Ecmer kafama oturmuş. İnsana o baldan şerbetten tatlı gelen çocuk... Şöyle alıp köşeye atıyorsun çocuğu, çık kafamdan diye. Neden uyku o kadar tatlı? Yani o sabah namazında başka bir mana var, ne? En sevdiğin şeyi, en sevdiğin zata feda ediyorsun demek. Adetullah'ta bir kaide vardır. Bir insanın istifadesinin ilk şartı feda etmesidir. Fedakarlıkta yükselememiş bir insan, hakikatlerin derinliğini asla anlayamaz. Demek senin sabah namazında yaptığın o fedakarlık... Yorganı öyle kaldırıp üzerinden atmak O aslında sadece namazla kalmıyor Bir fedakarlık ile Senin ileride İslam'dan, dininden, imanından istifade etmene de bir sebep oluyor Televizyonun başında sabahlara kadar uykusunu feda edenlerle Rabbi için, namazı için uykusunu feda edenler Tam da bu cihette ayrılacaklardır Birisi hakikati duyunca daha iyi istifade edebilirken Öteki maalesef Duyacak ama duymamış gibi yaşayacaktır. Sabah namazının kıymeti çok. Çünkü mücadelesi çok. Namaza kalkacak olana üç düğümden bahsediyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Birisi diyor kalktığında çözülür diyor. Bitiyor mu orada? Bak bitmiyor. Çok ince bir sır var burada. Öbürü nerede çözülür? Abdeste çözülür. Bitiyor mu düğüm? Allah Allah abdest alan adam uyanır. Bitmiyor bak şeytan orada da bırakmayacak demek yakayı. Üçüncü düğüm ise... Namazdan sonra çözülür diyor. insan o saatten sonra dünyanın en hafif, en güçlü, en kuvvetli adamı gibi kendini hisseder. Şimdi ben bu üçlüğüm hikayesini nerede anladım? Bir gün birisi geldi yanıma. Dedi abi ben sabah namaza kalkıyorum. Uykuyla problem yok dedi. Helal olsun. Çok iyi. Ben abdest alıyorum dedi. Severim yani o suyun serinletmen hissini. Çok seviyorum. Allah Allah. Ya çok iyi ya bir şey yani insanın en çok zorlandığı şeyi adam basit basit yapıyor. Ama sünnet namazı bana ölüm dedi. Farzı kılıp hemen yatağa tekrar kavuşasım geliyor dedi. Ben de dedi abi bir taktik geliştirdim dedi. Şeytanı kandırıyorum secdeye gidene kadar. Tamam oğlum farz kılacağız. Cık, ya tamam sakin ol. <gülüyor> i̇ki kılacağız kalkacağız diye abi seccadeye gidene kadar ne dese tamam diyorum ya. Nefsim şeytan. ya tamam ya iki rekat kıldık diye sen mi? Tam diyor seccadede farz gibi gösterip hemen niyet ettim iki rekat sünnetli iftidad tekbiri geçiriyorum diyor. Şeytan deli oluyor diyor. <gülüyor> Adam oradan yatırıyormuş. Demek böyle bir emir mekanizmasıyla çalıştırmak gerekiyor. Özellikle sabah namazı namazların içerisinde bir insanda böyle bahanesi oluyor. Ya benim dünyada başka yoğunluklarım var. Bu diğer yoğunluklarım bu sefer namaz kılmamı engelliyor. Sizin de konuştuğunuz insanlardan namaz kılmayan yok. Hep kılamayan var. Abi kılamıyorum bak bilmiyorsun bir anlatayım bak. Şimdi hadi bana anlatacak da kaderin sahibi olan sana namazı farz kılarken senin nasıl bir hayat yaşayacağını bilen Allah Azze ve Celle'ye de mi bir bahane sunacaksın? Orası çok ilginç. Ben bir okula öğretmen olarak atansam, gitsem, çalışmaya başlasam, maaşlı, sigortalı, mesuliyetli bir iş, daha sonra da o taşındığım evin altına böyle biraz domates, maydanoz ekmeye başlasam, derken böyle domatesi, maydanozu alsa başını gitse ben de okulu ihmal etsem. Bir gün İl Milli Eğitim Müdürü gelse dese ki ya hocam senin nedir bu halin ya? Bak biz seni okula aldık, çocuklar talebeler seni bekliyor. Haftalık derslerin var, bu dersler seni bekliyor desem, ben de açıklama olarak desem ki, ya hocam bak bildiğin gibi değil, bir domates maydanoz ekeyim dedi, aldı başını gitti, ben baş edemiyorum bunlarla, ya işime de bu yüzden gelemiyorum desem, bana deli muamelesi yaparlar, ya asli vazifesini tali bir mesele için terk ediyor, bu adam kafayı yemiş demesi lazım. Çünkü bir insan zaruri olmayan işleri yapmadığı için ceza almaz. Domates, maydanozdan işler. Ama asli vazifesini yapmadığı için o insan cezaya çarptırılır. Şimdi ben şu dünyaya gelsem diğer meselelerden ötürü namaz kılamıyorum ya. Namaza vaktim mi var ya? Ya benim gece kaçta işten eve geldiğimi Sabah kaçta uyanıyorum biliyor musun desem? Bu işlerin her birisi maydanoz, domates işler olur. Çünkü senin asıl yaratılışının sebebi Allah'a kul olmak. Bunun en ciddi göstergesi de namazdır. Asli işini yapmadıktan sonra... Diğer işlerin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bizim aslı işimiz Allah Azze ve Celle'yi ile tanımak. Bu mesleğin adı insanlık mesleği. İnsan olan, insanlığını bilen bu cihette Allah'a yaklaşmaya çalışır. Demek bunun zıttını yapıp o meslekten istifa eden insanlığından istifa etmiş olur. Ben bir gün bir arkadaşımla konuşuyorum İstanbul'da. Çok da ciddi, zeki bir çocuk. Çocukta müteahhitlik var, avukatlık var, odur budur, ticaret var. Oturuyoruz bir gün ya bu namazlar, okumalar, şunlar buna ne zaman oturacak dediğimde ciddi ciddi, dünya cihetinde bu kadar zekası olan, aklı çalışan bir adam ben 50 yaşıma geldiğimde bir cami yaptıracağım, hepsini çözeceğim gibi bir cümle söyledi. Ne kadar kulluktan uzak bir cümle değil mi? Ne kadar böyle bürokratik bir mesele. Şimdi ben sana desem ki aslan, şurada ben bir sana küfür edeceğim. Ama çok sağlam küfür. Böyle bütün akraba kim varsa hepsini bir yad edeceğim. Öbür ayda gelip özür dileyeceğim desem. Kabul eder misin böyle bir şeyini? İnsan böyle bir şey kabul etmez değil mi? Şimdi birinin evine hırsız girse, o hırsız da yarın bir gün karşına dikilse, vallahi çok pişmanım dese, belki affettirebilir kendini. Şimdi ben desem ki bir evine gireceğim ama bir ay sonra özür dileyeceğim desem. Lan böyle hırsızlık mı olur dersin? Böyle suç mu olur? Böyle cürüm olur mu? Böyle cürüm olmaz. Böyle ne olur? Böyle Allah'ı aldatma olur. Bakın, sizin bile az önce kabul etmediğiniz bir şeye Allah'a kabul ettirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki: "Ya Rabbi, ben şimdi namaz kılmayacağım ama elde de bir cami dikeceğim." diyoruz. Çünkü Allah'ı hakikaten icraatleriyle, cenneti ve cehennemiyle, hakkıyla tanıyamadığımızdan haşa la ateşbil kendimiz gibi dar zannediyoruz. Sanki böyle bir pazarlıkla biz bu işi çözeriz zannediyoruz. Haşa. Ne kadar ilginç meseleler. Bu pazarlıklar bir meydan okumadır adeta. İhsan sen çocukken hangi mesleği olmak isterdin? Vay. Öyle kastı bir adam da değilsin ama İhsan ha? Ağaç dikerim. Aile çocuğumu Allah Allah. Evet, ondan sonra aklına gelen meslek oldu mu? başladım Yani onu isteyerek mi okudun peki? Eyvallah. Murat baba senin ne oldu mu küçükken? <gülüyor> Hangi meslek oldu? <gülüyor> pilot. <gülüyor> Şimdi ne iş yapıyorsun? Tekel bayayım. <gülüyor> Uçuruyorum. Şimdi ne iş yapıyorsun Murat baba? Serbest meslek. <gülüyor> meslek. Böyle içinde kaldı mı pilot olma işi? Vay be. Seviyor musun bu uçmayı? Sen sen drakçısın gerçi. Doğan'a 500 beygiri yüklüyorsunuz, basıyorsunuz gaza gidiyorsunuz. <gülüyor> Sefa sen ne olmak istedin kardeşim? Büyünce ne olacaksın yani? Abi ben hep cumhurbaşkanı olmak istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldun peki? <gülüyor> Daha bir şey olamadık abi. Şimdi ne okuyordun sen Sefa? Evet. Dış ticaret Çok abi. Murat'ın mesleği ele alsak, pilot olmak istiyordum dedi ya. Murat gitse bu üniversitelerin, fakültelerin birisinin kapısında otursa dese ki. Bakın dese, siz pilot eğitimi veren bir fakültesiniz. Size sonuna kadar inanıyorum dese, kuşkusuz, şeksiz, şüphesiz sizin pilot yetiştiren fakülte olduğunuza inanıyorum. Yalvarayım, kurban olayım bana şuradan diploma verin de gideyim dese ne yaparlar? Amel et Çünkü inanman oradan diploma almana yetmez. Başkası eczacılık fakültesine, başkası tıp fakültesine gitse, dese ki bak vallahi sen tıp fakültesisin. Bak yemin ediyorum inanıyorum sana. İman ne demek? İnanmak demek ben inanıyorum sana şuradan bir diploma verdi gideyim dese hayır derler amel etmek zorundasın. Demek ki bizim inancımızın ortaya çıktığını zahir olduğunu gösterecek ispatlar lazım. İspatı vücut lazım ve o ispatlığın en önde gideni de namazdır. Yani bir insan imandan sonra ilk ortaya çıkan amel namazı bile hayatında tutamıyorsa o insanın imandan söz etmesi gerçekten de çok üzücüdür. Yani elinden kafası gözü kırık, yarım yamalak, başını secdeye götürmeye bile yaramayacak bir imam vardır. Çünkü manevi özellikler maddi gözlere maddi bir surette zuhur eder gözükür. Bir adam dese ki ben çok iyi bir ressamım. Biz bunu anlayabilir miyiz? Hayır ne yapar? Bir resim çizer, böyle bir manevi özellik maddi gözlere maddi surette gözükür. Bir adam dese ki benim imanım var, ilk gözükecek maddi özellik ne olması lazım? Namaz. Böyle manevi bir özellik maddi gözlere maddi bir surette namaz olarak ortaya çıkar. Namaz İslam olmanın bir şartıdır. İbadetsiz iman sebebi necat olamaz. Çünkü ibadet dediğimiz şey imanın tezahürüdür. Az önceki sıralama mantığından bakarsak bir insanın kalbi iman dolu olursa dışarıya ne sızar? Namaz sızar. Yine çok basit bir denklemle gidelim. Taşmıyorsa... Olmamış demektir. Hastalık var demektir. Zafiyet var demektir. Seni dünyada secdeye götüremeyen iman sana kabirde yardım olamayacak demektir. Namazla ilgili diğer bir mesele insanın gözünde çok büyüyor. Ya şimdi kılacağım, 3 kılacağım, 5 kılacağım, öbür gün kılacağım, ondan sonraki gün kılacağım. ya bir de gelecekler teheccüd isteyecekler falan diye. Gözünde büyüyor namaz. Şimdi o gözünde büyümesinin bir sebebi namazın karşılığı nedir? Bunu bilmemesi. Bırak cenneti ahireti. Yani böyle büyük, sonsuz insanların ulaşamayacağı bir karşılığı da bırak. Namazın karşılığında rekat başı bin lira o adama verilseydi eğer o adamın teheccüde bile kalkar halde görürdünüz. Nereden belli bin lira rekat başına bu adamın teheccüde bile kalkacak? Aylık iki bin liraya çalışmıyor muyuz? Peki patronun her dediği harfiyen yapılmıyor mu? Tam o esnada patron sana sabah bu saatte burada olacaksın dediğinde. Sen namazı orada o saat olarak değerlendirmiyorsun ama işi asla sabahın o saatinden kaçırmıyorsun. Demek bir insan bir işi dünya cihetinde yapıyorsa ama ahiret cihetinde yapmıyorsa taptığı, ilah olarak bellediği, rububiyetinden çekindiği başka bir patron var demektir. Ve bununla birlikte birçok insanla otursanız, dünyada bir ticaret yaptım, dünyada bir işe girdim, param takıldı sözünü koyarlar. Yani gidiyor, patronun vaadine güveniyor, ama nice patronlar vaadini bile belki de tutmuyor. Ondan sonra işçinin bir ay parası orada, iki ay parası orada, üç ay parası orada kalıyor. Ama vaadinden dönmesi imkansız olan Allah Azze ve Celle'nin sözü bizim için hiçbir önem ifade etmiyor. Çünkü bizim burada asıl sorunumuz namaz değil. Namazdan önce inanma sistemimizde iman sistemimizde problem var. Normal mantıkta bir adam tabii ki de namaz kılarsa imanı artar ama olay öyle değil. Biz namaz kıldırıp imanı arttırma çabasında olmamalıyız. İmanı arttırdığımızda namaz otomatik olarak oradan doğması lazım zaten. Bir arkadaş da sordu, size de çok geliyordur soru. Çalıştığım iş yerinde patronum namaz kılmama müsaade etmiyor. Acaba ne yapmalıyım dedi. Cevap çok belli. Kesinlikle o işi bırakman lazım yoksa oradaki patronun senin ilahın olur. Hangisinin sözünü dinliyorsan Rabbin o demektir. Sen namaz gibi bir emir hem de nasıl imandan sonra gelen en büyük emir dururken patronun oradaki vaadi ve sözünü dinliyorsan demek senin ilahın değişmiş olabilir. Bunları hesaplarken şunu hiç unutmamak lazım. Ahirette hesap günü geldiğinde, adalet günü geldiğinde, tartı günü, mizan günü geldiğinde Allah seni o patronundan koruyabilir. Lakin patronun seni Allah Azze ve Celle'den koruyamaz. Bu hesabı bilerek bütün dünya amellerini aynı bu ufukta değerlendirmek lazım. Namazı önemseyemememizin ve sabah namazına o iştiyakla kalkamamamızın bir sebebi daha var. Kimin huzuruna gideceğimiz noktasında da bilgimiz yok. Yani sorun yine nerede çıktı namazda değil imanda çıktı. Şimdi mesela buradan birisi. Valinin huzuruna gitse, de onu güzelce ağırlasa, dese ki dur çay vereyim, kahve vereyim, soda vereyim, ikramda bulunayım dese, o adam valinin huzurunda ne kadar çok kalırsa o kadar lezzet alır. Ve dışarı çıktığında da öyle anlatır mı? Anlatır. Ya geçen de valiyle oturuyorduk, döner yedik inanır mısın diye anlatır. Neden? Çünkü büyük bir makamın huzuruna çıktığının farkında. Ama bir bakan valinin huzuruna gelse ne olur? Şimdi günlük o kadar çok vali geziyorlar ki. Öyle olunca ne yapar ya? İşim bitsin de artık bir bakanlığıma döneyim der. Çünkü bakanın makamı valinin makamının üstündedir. Demek bir insan nasıl bir makamın önünde olduğunu bilse orada durmaktan huzur, lezzet alır. Acaba bizim hızlıca namazı terk etme sebebimiz de namazın makamını dünyadaki makamlardan aşağı ve zelil görüyor olmamız olabilir mi? Demek bunun makam boyutunu biz anlayamadık. Allah'ın bizimle muhatap olması ne demek? Bunu anlayamadık bak ayet göndermesine demek. Şimdi şurada bir tane sevdiğinden mesaj gelse dönüp bakarsın ya. Sevdiğin için bakarsın, darılmasın diye bakarsın, vefa için bakarsın, hatır için bakarsın bir mesaja bakarsın. Allah onca ayetle seni muhatap olup mesaj göndermiş. Niye bakmıyorsun? Sevdiğinden gelmediği için mi bakmıyoruz? Demek marifetullah Allah'ı tanımıyoruz. Muhabbetullah Allah'ı sevemiyoruz. Bak temel problemler gene burada çıkıyor. Bir insan bunları tamamlasa namaz otomatik olarak o adamda doğacak demektir. Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Cümle şöyle. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında. Fecir sabah değil mi? Demek bizim davamız fecir adamı olma. Tam o vaktin adamı olma. Belki o adam o vaktin adamı olsak bize de fecir sadık derler. Değil mi? <gülüyor> Belli olur? Bu vaziyette bir ruh fecir zamanında bir kadir-i zülcelalin bir rahim zülcemalin dergahına, niyazla namazla müracaat edip arzı hal etmek. Ya Rab, gönlüm kırık, dünya dar geldi bana. Tevfik ve medet istemek ne kadar elzem? Yardım et Ya Rab, sonsuz acizim, sonsuz kudretine ihtiyacım var. Ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğunu Vedahten anlaşılır. Hangi vakitteki ruh halinden bahsediyor? Fecir vaktinde. Sabah namazında bir adam yola başladığı anda bütün düğümler çözülüp o gün o adamın üstüne sırtına hiçbir ağırlık yük yapmaz. Hiçbir güneş onun tenini yakmaz. Hiçbir zemheri o adamı üşütüp soğutmaz diyor ya bak. Güne Rabbin ile başlamak o kadar önemli ama... Namazdan önce bir kelime kullandı. Yakaladınız mı? Niyaz dedi. Ne demek niyaz? Yalvarmak demek, yakarmak demek, medet beklemek demek. Ruh niyaz haline girmeden bedenin namaz haline girmesi söz konusu değil. Demek başka bir problem çıktı ortaya. Nedir? Biz namaz öncesinde ruhumuzu hazırlayamıyoruz. Sizin uçakla sabah şehir dışına gittiğiniz oluyor mu? Tam geceden kuruyorsun vücudunu farkında mısın? Belki yarı uykuda uyuyorsun ama uçağın o saatine kalkıyorsun. Demek ki... Ruhunu niyaz ile hazırlamışsın. Şimdi içinizde evlenenler olmuştur. Evlendiğiniz gün ne oluyor? Uyuyamıyorsun bir heyecan var içinde garip. İlk kez yaşayacağım bir şey. Ne oluyor geceden kuruyorsun kendini sabah aman dur şu saat kalkayım da gelini kaçırmayın falan diye. O saatte kalkmak için koşturuyorsun değil mi? Ya da birisiyle bir randevun oluyor. Çağırmışlar seni toplantıda ödül verecekler. Şehir dışına çıkacaksın. Arkadaşlarınla tatile çıkacaksın. İleri yaşta olanlar varsa sünnet olacaksın. <gülüyor> Onun heyecanı uyutmaz adamı değil mi? Baltalar çıkacak ortaya. İnsan demek ki ruhunu kurduğu anda neyle kuruluyor ruh? Niyaz ile bedeni de namaza hazırlıklı oluyor. Bir insan kalbini, ruhunu niyaz ile o namaza hazırlamadıktan sonra bütün halay melodileriyle telefon alarmı kursa hepsi bomboş. Sırayla erteliyorsun. Sabah vaktinde, namaz vaktinde müzik dinlemiş oluyorsun değil mi? Afrika'nın filanca yerinde yaşayan bir kabile duysak. Orada suyun varlığından endişe edebilir misiniz? Niyet yetmezsiniz? Yaşam varsa su da vardır. Demek orada birileri yaşıyorsa su da vardır. Susuz nasıl insan yaşayamaz? Dinsiz, imansız, inançsız da insan asla yaşayamaz. Demek insanın olduğu yerde maddeten su nasıl varsa manen, iman da o cihette vardır. Peki o din varlığını devam ettirebilmek için hangi direkler üstünde durur? Namaz direği. Öyle demiyor mu hadis-i şerifte? Namaz dinin direğidir. Siz bir çadırın merkez otağını sökseniz o çadırın ayakta kalma ihtimali var mı? Mümkün değil. Bir binanın merkez kolonlarını sökseniz o binanın ayakta kalma ihtimali var mı? İmkanı yok. Demek ki namazı olmayan bir dinin ayakta kalmasından söz etmekte çok zor. Şimdi namaz için bir tabir var. Anadolu'da çok geçer. Boynumuzun borcu derlerdi. Renk gelirsin bir köy kahvesinde. Dayıcım kimsin, nesin, nerelisin, namaz niyaz var mı? Oğlum olmaz mı ya? Namaz bizim boynumuzun borcu derdi. Şimdi bu tabirde aslında bir sakatlık var. Namazdan şöyle borç olmaz. Ben Allah'ın verdikleriyle Allah'a geri veriyorum ya, böyle borç olmaz. Bu hayatı sana Allah veriyor. Bir de diyor ki bu verdiğimi kullanarak cenneti kazan diyor. Böyle borçluk olur mu? Böyle borç ödeme olur mu? Olmaz. Bunun her tarafı lütuf, her tarafı iltifat sana. Şimdi ben sana şu tableti versem, al bu tableti, sat desem, bunun parasını da bana geri versem, ben de şuradan sana parayla alamayacağın arsalar vereceğim desem. Böyle bir ticaretten borç bahsetmek söz konusu değil. Demek ki namaza boynumuzun borcu diyemeyiz. O zaman diyecek bir tabir bulmamız lazım. Nedir o tabir? Fıtratın muktezisi. Ne demek bu? Senin fıtratının gereği namazdır. Senin fıtratını yaratan zat, fıtratına bakmış. O fıtratın namaz gibi bir vazifeyi yapacağına söz vermiş, fabrika sahibi de bu söze güvenmiş, seri üretime girmiş. Siz kainatın fıtratını okusanız, hangi işleri yapacağını anlar mısınız? Aslanın pençesini okusanız, parçalamaktır onun işi. Demek fıtratında yazılı. Kartalın kanatlarına baksanız, uçmaktır onun işi. Bir matkabı, elma suçlu matkabı elinize alsanız, delmektir onun işi. Nerede yazıyor? Fıtratında yazıyor. Fabrika sahibi fıtratındaki o yazıyı almış. Demiş ki bu matkap delecek mi? Evet delecek. Matkapın sözüne güvenerekten nasıl seri üretime girmiş? İnsanın fıtratına baktığında da iman ve imanın hemen getirisi olan namaz o fıtratında verdiği söz olarak Allah Azze ve Celle buna inanmış, güvenmiş ve o insanı seri üretime sokmuş. Demek ki namaz bizim boynumuzun borcu değil, fıtratımızın gereği. Olmazsa olmazı. Nasıl kuşun kanatı uçmaya yarar, aslanın pençeleri parçalamaya yarar, insanın ruhu da namaza yarar. Bu çok belli. Sizin kullandığınız alet ve eşyalar fıtratının gereğini yapmasa ne olur? Düşünelim. Mesela şu koltuk fıtratının gereğini yapmadı ve çok eskidi. Artık üstüne oturulmaz hallere geldi. Vidaları her yerden patladı gitti. Ne yaparsınız? Atarsın. Peki şurada bir masa. Artık kullanılmaz oldu. Çalışıyorsun çalışılmıyor. Her yeri üstüne batıyor Artık bu masa kullanılmaz hale geldi. Yani fıtratının gereğini yapmıyor. Ne yaparsanız Atarsınız. Sadece atmayız ya. Biz bir şey daha yaparız. yaparız. Yakarız değil mi? Değerlendiririz onu bir de. Şimdi burada bahçede ateş yakmıyor muyuz? Yakıyoruz. Nasıl yakıyoruz? Fıtratının gereği vazifesi bitmiş odun parçalarını alıyoruz. Bir de biz burada kesiyoruz ondan sonra yakıyoruz. Demek ki fıtratının gereğini yapmamış bir şeyin cezası ateşle olabilir. Ve bu çok sıkıntılıdır. Ruhun fıtratını bir daha okuyalım. Ve diyelim ki bu ruhun namaz için geldiği nereden belli? Bizim ruhumuz beka aleminden gelmiş. Bak bak. Yani sonsuzluktan mı gelmiş? Evet. Peki ne standartlarında yaratılmış? Cennet standartlarında yaratılmış. Yoksa dünyada her başına gelene üzülür müsün? Mesela Afrika'da bir insan ölse biz üzülürüz. Fıtratımız bu kadar cami ve geniş. Cennet standartlarında yaratılmış bir fıtrat bu. Dünyada nerede bir zulüm olsa, bir acı olsa insan üzülüyor. Demek bu dünya için değil burası. Yani ruhum hem bekadan gelmiş... Hem cennet standartlarında yaratılmış hem de fıtratında ne var? Ebediyet var. Nereden belli? Başıma ne gelse ebed, ebed diye bağırıyor bu. Peki bu standartların karşılığında dünyada karşılaştığımız muameleye bakalım. Her şey fani. Sevdiğiniz anneleriniz fani mi? Evet. Mutluluğunuz fani mi? Bir yerde geçip gidiyor mu? Evet. O çok severek aldığınız arabanız fani mi? Beden elbiseniz fani mi? Hem yıpranıyor hem de bir yerden sonra toprak altında gardıroba sılacak. Şimdi ruhumun yaratılışı sonsuzken dünyada karşılaştığım karşılıklar fani. Elimde sönüp gidiyor. Buna ne deniyor biliyor musunuz? İhtiyaçlar sonsuz, sermaye kısıtlı deniyor. İktisatın karşılığı. Sonsuz ihtiyaç, kısıtlı sermaye. Sonsuz ihtiyaç ruhunda, kısıtlı sermaye dünyada. Şimdi iki tane daire vardır. Birisine rububiyet dairesi denir, birisine ubudiyet dairesi denir. Rububiyet dairesi, her şeyin yönetimi sonsuz kudretiyle elindedir. Ubudiyet dairesinde her şeyin aczi ve fakri en yüksek seviyededir. Mesela kulluk vazifesini yapacak bir elma neye ihtiyaç duyar? Kainata ihtiyaç duyar. Yani sonsuz rububiyete ihtiyaç duyar. Bu yüzden bir yerde sonsuz ihtiyaç, sınırlı sermaye varsa, yani bir yerde rububiyet dairesi, bir yerde de ubudiyet dairesi varsa, kesinlikle bu ikisinin birleşmesi şarttır. Ki işler çözülsün. Ubudiyetini yapmak isteyen bir elma, bunun karşılığında sonsuz kudret sahibi bir rububiyet dairesine dayanmak zorundadır. Kendi cihetinden ubudiyetini yapmak isteyen bir tavuk, kainat kadar ihtiyacı olduğundan dolayı sonsuz gücü yeten rububiyet dairesine dayanmak zorundadır. Dünyada sonsuz aczi yani hiçbir şeye gücü yetmemesi, bir güneşin doğuşuna gücü yetmemesi ve sonsuz fakrı yani ihtiyacı oksijene, suya, yemeye, içmeye ihtiyacı olan bir insan, madem sonsuz acz ve fakir halindedir, bütün bu sonsuz sermayesiyle bunlara karşılık verebilecek bir rububiyet ile buluşup hem hal olmak zorundadır. Sonsuz aciz abidin kulun sonsuz kudretli rububiyet sahibiyle buluşmasına namaz diyoruz. Bu buluşmanın adı secde hali işte. Sizi secdede huzurunu almıyor mu? Dergah ı kapısını çalmıyor musunuz? Ne hal oluyor bu? Ya Rab sonsuz acizim, sonsuz kudretine geldim, ihtiyacım sonsuzdur ama senin sermayen sonsuzdur. Haczim sonsuzdur ama senin gücün sonsuzdur. Senin de cennetin sonsuz. Bu buluşma nerede olacak? Namazda olacak. Namaz kıla kıla lezzet alınacak bir şeydir. Melek halidir bu. PlayStation'ı ilk oynadığınız halleri hatırlar mısınız? Hangisi şut, hangisi top, hangisi pas lezzet alamazsınız. Mesela ben Yunus'la oynadığımda lezzet alamıyorum. Çünkü hala bilmiyor gibi PlayStation oynuyor. Bilmiyor demek tuşları yani. Onu da ben küçümsemiyorum bu cihetlerine türü. Ama biraz öğrendikten sonra onun lezzet almaya başlıyorsun. İrfan geçen gün masa tenisi öğrendi. Ne yaptı şimdi? Her gün insanları tehditle masa tenisi oynatıyor. Niye? Lezzet alıyor. Şimdi namazda da böyle bir hal var. İnsan bu pratiği yaptıkça yaptıkça, sana meleke oldukça oldukça sen bundan bir lezzet alacaksın. Çünkü insan bu halin sonunda namazlaşacak. Bakın namazlaşmak deyince aklınıza kim geliyor? İmam Ali Keremallahüveç'e. Geliyor mu gelmiyor mu? Diyorlar ki ya imam ayağına ok saplanmış ne diyor? Namazda çıkarın diyor bak Allah Allah. Namazda çıkarmak ne demek? Ya oralı değil demek ya da namaz kılarken orada değil demek. Demek namazda böyle bir ince sır var. Bizler namazı kaçırdığımızda o sonsuzdan neleri kaçırdığımızı bilseydik inanın kendimizi enayi gibi hissederdik. Ve namazda öyle sırlar var ki iki vakit namaz arasındaki gündelik haller bile ibadet hükmünde sayılıyor. Allah Allah bu ne demek biliyor musunuz? Yani elinde bir sihirli değnek var, her dokunduğun altın oluyor. Nefes alsan, dükkan açsan, ibadet. Arkadaşınla görüşüp çay içsen, iki namaz arası mı? Evet, o da ibadet. Allah Allah. Demek, aldandığımız bir yer daha var. Gündelik hayatta yapılan işler, onlar da ibadet değil mi? Hayır değil. İki namaz arasında ise onlar da ibadet hükmüne geçiyor. Şimdi namazda bizim kalbimizin asıl açlığını dindirecek bir de gıda kut var. O yüzden Ayet-i Kerime'de, Rad Suresi'nde... Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur diyor. Şimdi bizim aslında kalbimizde zaman zaman böyle sesler çıkıyor. Böyle alarmlar çalıyor. Üf sıkıldım demiyor musunuz ya? İçim daraldı demiyor musunuz? İçim niye daralıyor? Gıda alma vaktin geldi demek. Ama biz o anları neyle geçiştiriyoruz? Ya bir dizi aç izleyelim. Bir film aç izleyelim. Arkadaşlarıyla gidelim işte şu iki kadeh vuralım. Ya şöyle bir geziye çıkalım. Bunlar çözüm oluyor mu? Oluyor. Geçici çözüm oluyor ama ileride delik büyüyor. İçeriden gelen çığlık daha da büyüyor. Ve şöyle bir şey var. Bu çığlık kimden geliyorsa o insan, bahtı hala açık insan demektir. Demek sana hala açlığını hissettirebilecek bir alarm, bir sinyal içeriden geliyor. Sana düşen buna geçici çözümler bulmak değil. Hala bu ses, bu alarm geliyorken kalıcı bir cihette ruhunu beslemektir. O besin gıdasının adı da. Namazdır. Ve namaz içinde bir kalıcı çözüm istenirse büyük bir iddia var ortada. Böyle büyük bir iddia varsa bence denenmesi lazımdır. İddiamız şudur. Bu namaz öyle bir şey ki 40 gün üst üste kılan bir daha bu namazı bırakamaz. Bence şu videoyu buraya kadar dinleyen adam herhalde boşuna dinlememiştir. E madem boşuna dinlemedin gel bir gayrete daha girelim. Buyur dene. 40 gün ya ne olacak? 40 gün neler yapmıyorsun ki? Hastanede kaldığın oluyor 40 gün. Tatile gittiğin oluyor. İşi anlatmıyorum zaten. 40 yıl. İşe girerse 40 gün değil, 40 yıl olur. E 40 günde şunu deneyelim, ne kaybederiz ki? Şimdi sabah vakti böyle insanın dikkatini çekiyor. Tam servis geçiyor, küçücük çocukları görüyorsun. O çocuk veyahut servis 5 dakika gecikse ne olur? Anne babalar ne yapar? Ortalığı ververeye verir değil mi? Çocuğa kızar niye geciktin, servise kızar niye geciktin? Çünkü bir gelecek söz konusu. Ama dünya çapında bir gelecek. Peki aynı çocuğun o sabah vakti namazı kaçsa ne olur? Bir şey olmuyor. Nereden belli? İşte bizim tavırlarımızdan belli. Diploma o kadar hayatımızın merkezinde ki bununla ilgili bir aksilik olduğu anda ortalığı velveleye veren anneler, babalar çocuğun sonsuz geleceğiyle ilgili sabah namazı kaçsa bunun üzüntüsünü bile belki yaşayamıyorlar. Ve o küçük çocukların niyeti kime bağlı? Tabii ki de anne ve babaya bağlı o küçük çocuklar özgür iradeleriyle, tamamen böyle aklıselim şekilde kendilerine bütün faydalı şeyleri bilebilirler mi? Bilseler anneye babaya ihtiyaç olmazdı. Bir gün namaz geçtiği zaman ortalığı ververeye velecek günleri yaşarız inşallah. Zira hadis-i şerifte sabah namazının iki rekat sünneti dünyanın bütün içindekilerden hayırlıdır diyor. Bahsettiği sabah namazının farzı da değil. Neyi? İki rekat sünneti. Demek ki sabah namazını kaçırmışsın, biraz da yüzün düşmüş. Bu da bu işin karşılığı değil. Bu işin karşılığı öyle bir şey ki gün boyu nedamet duymakla ancak karşılık bulabilir. Gün boyu. O kadar üzüleceksin ki nasıl olur Allah'ın bu davetini ben nasıl kaçırırım? Veyahut tersten soralım. Allah bana bu sabah namazı kalkmayı neden yaratmadı? Nereden bende razı olmadı acaba diye kendimize defalarca sual etmemiz lazım. Bizim iki rekat sabah namazı kaçtığı anda evladımızı çocuğumuzu gün boyu kaybetmiş gibi bir ruh haline saplanıp Nasıl olur böyle diye sabah akşam tövbe etmemiz lazım. Ancak bu tövbelerin sonunda Allah bizden razı olur kabul ederse bizim o şiddetli tövbemiz kulluğun ta kendisi olduğundan ertesi gün bizi sabah namazına inanın şeytan kaldırır. Bunun tövbesi çok kuvvetli. Bir daha böyle bir tövbeye vesile olmamam lazım. Sabah namazını kılsın da bu tövbeden etmesin. Az kalsın bunun tövbesiyle. Bütün ümmetin günahları affolacaktı der. Durumlar öyle ağlar. Subhaneke la ilmelena illema ellemtena Kentel alemin hakim ve ahiru davanan ilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha eman